Să-n spuni n-aioc când să vii. să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 Evet sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın biri yanımdan 94.9 Açık Radyo'dan sesleniyorum size. Her hafta olduğu gibi. Bugün de canlı olarak birlikteyim sizlerle. Ee, Bulgaristan'dayız bugün. Bulgaristan'dan e, yayınlanmış Folk Magic Number no. 2 Collection Bulgaria adında e, bir albüm var elimde. Adı Pek beylik gözüküyor, pek böyle e, sıradan gibi gözüküyor ama içeriği gerçekten son derece zengin. Bulgaristan'ın çeşitli bölgelerinden e, şarkıcıların ve vokal topluluklarının birer ikişer şarkıları bir araya getirilmiş. E, bilinen şarkılar, e, Bulgaristan'da bilinen sevilen şarkılar, şarkıcılar da öyle bölgelerini temsil eden e, ya da genel olarak Bulgar halk müziğine hakim olan birçok Birçok sanatçının kayıtlarını içeriyor. Bunlardan biri de Daniel Spasov'du. Daniel Spasov'un bir albümünü yakın zamanda tanıttığımı hatırlıyorum. Özellikle şop ve prim bölgesinden şarkılar söyleyerek öne çıkmış bir şarkıcı. Ve yine burada iki şarkısı yer alan Vladimir Kuzov'la yaptığı düetlerle çok önemli bir yer tutmuş. Ee, bu albüm, yani daha önce dinlettiğim albüm de zaten Vladimir ile birlikte yaptığı bir e, albümdü. E, Nefesli Çalgı grubuyla yaptığı bir albümdü. Lele Belo Bello Yani, e, Beyaz Yani'den bahsediyor parçada. Daniel Spassov seslendirdi. Şop bölgesinden bir şarkıydı. Şop bölgesi nerededir? Sofya'nın eteklerine kurulduğu dağdır Şop dağı. Ve bu bölgenin insanları e, etnik bakımdan Sırplarla e, akrabadır. E, hatta Sırbistan'da da e, şopların az miktar yaşadığını biliyoruz. E, şop dağı çevresinde yaşayan bu insanların e, arkayık şarkı söyleme geleneklerini hala koruduklarını biliyoruz. Kendi karakteristik yapılarını büyük ölçüde koruduklarını çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. İşte e, o arkaik örneklerden ileride gelecek tabii ki e, özellikle meşhur bir şarkı vardır. Trim'i Zvezda, Zvezdi diye. E, bizim de Balkan yolculuğu toplumunun ilk albümü Aydemori'de e, Sumru Ağır Yürüyen ve Brenna Macriman'ın birlikte seslendirdiği şarkının bir versiyonu. Onu biraz sonra dinleteceğim e, arkaik şarkılara örnek olarak. Ama biz Daniel Spasov'u bir örnekte daha dinlemeye devam ediyoruz. Aslında ileride bir örnek daha var. Vladimir Kuzovla birlikte seslendirdikleri. Ee, bu örnek ise nereden? Makedonya tarafından yani Pirin bölgesinden, Bulgaristan'ın Makedonya bölgesinden Pirin diye adlandırıyoruz. Pirin Dağı'nın bulunduğu bölge. Çekam Teyyan Komore parçanın ismi bir uzun hava. Yeah. Evet bugün Bulgaristan'dayız dedik. Bulgaristan'la ilgili yapılmış e, abartırsak milyonlarca derlemeden birini kullanıyorum bugün. E, Folk Magic numara 2 adıyla bir albüm bu. Ama dediğim gibi e, adının uydurukluğuna kapılmayalım. Gayet e, içeriği zengin bir albüm. E, önce prim ve şop bölgelerinin şarkılarıyla öne çıkmış. Daniel Spasum'un sesini dinledik. Şimdi Pazarcık bölgesinden yani orta Bulgaristan'dan Trakya'dan Sofya'ya giderken hemen önümüze çıkan bir şehirdir Pazarcık. O bölgeden gelme önemli. Dünya çapında meşhur bir sanatçı var. Natka Karacova. Natka Karacova hem Bulgaristan'da hem yurt dışında tanıyor, tanınıyor. Japonya'da bile e, albümlerinin yayınlandığını biliyoruz. E, i̇ki tane parça seçtim. Maykana Kalina Duma e, ve Lele Yano Tunka Yano parçalarımızın ismi. Önce canlı 11.8'lik ki bu bölgenin karakteristiğidir. Pazarcık yöresinin karakteristiğidir. Arkasından da bir e, uzun hava ve Natka Karacova. Evet Natka Karacova'yı dinledik. Ee, önemli bir şarkıcıydı ve Pazarcık Bölgesi'nin bu yüksek perdeden okunan uzun havaları çok meşhurdur. Ee, Pazarcık Bölgesi'nden önemli bir şarkıcıya geçiyorum. Yani başka bir bölgeye. Ovesçakam Trepka do Zomena Zeme, Zemona adlı bir şarkımız var. Ee, programın başında sözü geçen Daniel Spasov'la yaptığı düetlerle öne çıkmış araştırmacı bir müzisyen. Vladimir Kuzov ee, bu şarkının bölgesini e, tam olarak net söyleyemeyeceğim size bazen e, makamlar yetmiyor e, dili bilip anlamak gerekiyor e, şiveden edilebiliyor çünkü e, bizde de atıyorum e, Hicaz makamında veya Uşak makamında Anadolu'nun her tarafında e, türkülerimiz var ancak Temalardan ve Şive'den biz bunu ayırt edebiliyoruz bazen. Bu da öyle bir durum. Şimdi Vladimir Kuzov'u dinliyoruz. Vladimir Kuzov'u dinledik. Şimdi Sırp, e, özür dilerim, Şop bölgesinden yine e, karakteristik bir parça var. Daha doğrusu da en kar karakteristik örneklerden biri bu. Program başında Arkaik şarkıların bu bölgede çok e, sağlıklı bir şekilde korunduğunu söylemiştik. Bu da onlardan biri. Trimiz Vezdi parçanın ismi Üç Yıldız. Yani e, genelde bizim türkülerimizde olduğu gibi... Bir e, sembolle başlanır. İşte e, karşıdan üç yıldız gözüktü. Meğer o gözükenler e, üç yıldız değilmiş. Üç delikanlıymış diye konuya girerler. E, bu da o tip bir şarkı. Ve e, genelde bu tip şarkılar açık havada e, hasat sırasında kadınlar tarafından seslendiriliyor. E, tabii kadın şarkıcılığın... Erkek şarkıcılığından çok daha baskın ve önde olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz Bulgar müziği için genel olarak. Daha doğrusu belki de Slav e, müziği için bu e, geçerli. Şimdi Dream is Vezli şarkısını vokal altılısından dinliyoruz. İzlediğiniz için İşte tipik bir shop şarkısıydı size. Yine akapela bir örneğimiz var sırada. Ee, yine benzer bir vokal grubu. Bu albümün tek kusuru e, bazı şarkıların donanımları gayet yetersiz. İşte vokal ikilisi, vokal üçlüsü, vokal altılısı gibi notlar düşünmüş. Ne ki bu bilgileri vermekle yetinmek durumundayım. Parçamızın ismi Kucyka, Pred Predtramolik'e di bi di bi di bi di bi Cucicati <muching> c'ha <muching> pre tramulica <muching> Cucicati c'ha i ti bi ti indiri pindirifi sarè na pisana Cucicati sarè na pisana Cucicati c'è con i u Cucicata c'è con i beseu Cucicata I tiibiti indiri bindiripe Sharre na pizza na kutika sare na pizza na kutika Ratka mi beseu kuikata ratka mi beseu kuikata i tibitti indiri bindiri Sharre na pizza na kutika sare na pizza na kutika. Çehoy mi kara! Çehoy mi kara! Çehoy mi kara! İvan mi kara! İvan mi kara! mi kara! İdi bi din! Diri bi din! Diri bi din! Diri bi din! Evet bu acapella örnek çağdaş e, bir düzenleme ile karşımıza çıkan bir halk şarkısıydı. E, Bulgaristan'da bu tip, bu tip örnekler de e, oldukça fazla. Hatta artık belirleyici e, bu tarz vokal toplulukları yüzlerce ve hepsi birbirinden iyiler. Evet, e, Radka Aleksova adında bir şarkıcımız var şimdi sırada. Evet, iyou ke premeni se adında bir parça önce arkasından da Michael yana sitno e Evet şarkıcımız e, Radka Aleksuva'ydı. İlk şarkı Stranja bölgesinden gibi geldi bana. İkinci de tabii ki yine Şop bölgesinden. E, meşhur süslemeleri e, çok belirleyici onların çünkü. Şimdi yine bir kadın şarkıcımız var. G. Dimitrova. Ne yazık ki yine ön adını yazmamışlar. Benim de çok yakından tanıdığım bir şarkıcı değil. Ama harika bir ses. E, Snoshi Veselo Paşadoidi adlı bir parçamız var arkasından da Schoensteinke ve Livade G. dinledik. Bugünkü Bulgaristan seyahatimize devam ediyoruz. Şimdi meşhur bir şarkıcı e, Pirin bölgesinden şarkılarıyla öne çıkmış. E, şarkımızın Şarkıcımızın ismi Kostadin Google. E, hakikaten e, yıllardan beri sürüyle kayıt yapmış ve bilinen bir şarkıcı. Drem Kamise Drem'e kamise direme adlı bir e, uzunuma seslendirecek pirin bölgesinden <Gülüyor> I don't want to Odim ja sa mila mamom belkim ti Evet, bu harika e, Uzun Havayı Birim bölgesinden şarkıcımız tanınan şarkıcı Kostedin Google seslendirdi. Dinleyeceğimiz şarkı eee Murigan Keçuashli Tanya Velichkova seslendirecek. Kuzey Bulgaristan'dan bir şarkı dinledik. Tanya Beliçkova seslendirdi. Şimdi Trakya bölgesinden bir şarkımız var. Litlani Sadva Gluba ve şarkıcımız S. yine ön adını bilemiyoruz, S Kovaceva. Dostlar bugün Bulgaristan'ın çeşitli bölgelerinden halk şarkıları içeren bir albüm dinlettim sizlere. Folk Magic, e, Halk Müziği Büyüsü numara 2 adlı albümdü. Albümün açılış parçasıyla bitiriyoruz. İki birbirinden önemli şarkıcı ikisini de solo olarak dinlettim sizlere bugün. Daniel Spasov ve Vladimir Kuzov. Bunların düetleri zaten çok meşhurdur. İkisi bir arada seslendirecekler. Son kez Şöpski-Napevi. Oh! Şöpski napevi yani şöp e, demeti diye çevirebiliriz Türkçe herhalde. Adlı bir e, şarkıyla bitirdik programımızı. Daniyal Spasov ve Vladimir Kuzov birlikte seslendirdiler. İki tane küçük duyurum var. Birincisi yarın gece Açık Radyo'da Açık Dergi'de e, 19:20 arasında Sumra Ağır Yürüyen'in ve ilksinin yaptığı programa konuk oldum. Benim için çok değerli çok güzel programdı. Vakti olanların dinleyebileceğini söyle, söyleyebilirim. Aynı zamanda da e, Öteki Müzik adlı bu programın blogu da var. İsteyenler daha sonra blogdan da dinleyebilirler. İkinci duyurumsa Cumartesi gecesi 31 Ağustos saat 20.30'da Ali Ağa Çakmaklı Köyü'nde ki bu bir boşnak köyüdür. E, Balkan yolculuğu, Mamer Ketencoğlu ve Balkan yolculuğu e, sahne alacak. E, İzmir'den internetten dinleyenler varsa bilgileri Facebook'tan özellikle benim sayfamdan alabilirler. Evet. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar gönderiyorum. Elif'e ve Özdal'a çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ayrıca telefonun başında olacağım. 15 dakika 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan, Facebook'lardan ve tabi ki sayfamdan bana ulaşmanız mümkün. Tunanın Tuna'nınberiyeni.blogspot.com'dan da hem bu programı hem de öncekileri dinlemeniz daha sonra mümkün. Hoşçakalın. Samın <gülüyor> Sunsam îșoară marjei n-să spun